Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın can. Biraz geç bağlanabildik, sakladık programı kusura bakma gecikme için şardım, şardım. Evet. Şimdi bugün İspanya, Yunanistan, Portekiz. İtalya'daki eylemlerden biraz artık bir şey hal aldı, geleneksel bir hal aldı. Her hafta sonu ya da belli günlerde ve büyük katılımla devam ediyor. Burada İskoçya'nın bağımsızlık referandumuna da belki bir atıf yapabiliriz. Bir de ayrıca da Avrupa ile Türkiye arasındaki son durma ilişkinde birkaç notumuz olabilir diye konuşmuştuk. Evet, bu. E iktisali kriz ee, Avrupa'nın güney ülkeleriyle e, şu anda daha açık şekilde vurmuş olan e, iktisali kriz ki bu ikinci dalga diyebiliriz buna. Birinci dalga 2008 Amerika'dan e, Amerika'daki esas yani Dünya Banka Sistemi'nin e, kriziyle ortaya çıkan iflasıyla ortaya çıkan e, krizdi bu ikinci dalga e, aslında e, daha çok e, bu birinci dalgayı gözlemek için hükümetlerin bir kamu harcamasına girmeleri, borçlanmaları, bütçe açıklarını finanse etmek için borçlanmaları ve krizi kısmen durdurabilmeleri ama bunun bedeli olarak da tabi ciddi bir kamu borcu, yükü ortaya çıkartmaları. Bunu da özellikle Avrupa bölgesinin güney ülkeleri e, çok ağır bir hissediyorlar. Çünkü e, Avro şu anda e, Almanya nedeniyle değerli bir para. Dolayısıyla bir kur politikası yürütemiyorlar. E, kur politikası yürütemedikleri yerde faizleri düşürmeye çalışıyorlar. E, faizleri düşürmeye çalışır, e, çalışıyorlar ama faizler düşmüyor çünkü borç yüksek. E, bir bir e, bir fasit dairenin içinde e, debelenmeye çalışıyorlar. E, bunun en e, vahim örneğini tabii Yunanistan yaşıyor. Ama İspanya'nın durumu da e, Yunanistan e, kadar uzun vadede e, zor olmasa da çünkü Yunanistan'ın bir de çok ciddi verimlik, üretim, ihracat kapasitesi sınırları gibi sorunları var. İspanya'nın o bakımdan daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz ama yüzde yirmi beş durumda İspanya'da istiyorduk. Evet, bu ee, muazzam, muazzam bir rakam yani. Evet evet. Ee, gerçi hep yüksekti İspanya'da istiyorduk. Onu da hatırlatalım yani İspanya'da e, o büyük e, inşaat e, sektörünün e, de yaşanan o büyük spekülasyon ve zenginleşme sahte zenginleşme diyelim onu. E, döneminde de yüksekti İspanya'da e, e, istedik ama e, %25'e varmış olması tabii çok büyük bir sorun. Bir de diğer taraftan bunun e, otomatik olarak bütçe üzerinde çok ağır iki yükü var. Birincisi bütçe gelirlerinin vergi gelirlerinin azalması anlamına geliyor. Diğer taraftan da e, sosyal sigorta harcamalarının ister istemez artması anlamına geliyor. Ve bütün bunlar Böyle bir tavlo içinde sağ hükümet bir kemer sıkma politikası uygulamaya çalışıyor. Bu kemer sıkma politikası uygularken de Avrupa'dan çok güçlü, açık destek istemiyor. Çünkü o zaman kendisinin bir yardıma muhtaç ülke durumunda Yunanistan gibi algılanmasından ve daha fazla kredibilite kaybetmesinden korkuyor. Bu İspanya'nın Avrupa'nın yardımını istemekte çekingen davranması bu sefer e, yükü Portekiz'in üzerinde yıkıyor. Hı -hı. Portekiz'de de e, e, dün e, 2013 yılı e, bütçesine hükümet e, sudu ve çok ciddi bir e, vergi artışı, özellikle vergi artışı. Ee, ve e, kamu harcamalarında kısma içiren bir e, e, bir e, bütçe e, tasarısı sundu. Bütün bunların e, belki en e, hem ne anlama geldiğini insanların günlük yaşamında e, nelere e, yol açtığını anlamak için iki tane e, sosyal e, daha az İktisadi daha toplum gözünden iki vaka e, aktarayım. Birincisi İspanya'daki bu e, protesto gösterilerinin e, son bir ayda aldığı e, isim Tüterver gösterileri. Tüterver biliyor musunuz bilmiyorum. Hayır. Bu, e, bir daha tekrarlar mı kelimeyi? Te e? Kelimeyi bir kez daha tekrarlar mısın lütfen? Tüterver. Hı hı. Bunlar bir tencere markasıdır. Şeyde satılmaz, dükkanda Hı. satılmaz. Kadınlar kadın günleri yapıp bir kadın getirir onu evde gösterir falan filan. Bu bayağı böyle yaygın bir tencere, mutfak malzemesi. Tam emin değilim mutfak malzemesi. Tencereden başka var mı ama. Evet. Bu tencereleri hükümet fırlatmaya başlamış kadınlar. Tava tencere. Evet. Tencere tava gösterileri evet. adını almaya başlamış bu gösteriler. Bu birincisi. Esas ikincisi futbol severler bunun ne anlama geldiğini ve krizin ne boyutlarda olduğunu belki bu örnekte daha iyi anlarlar. Biliyorsunuz daha doğrusu benden daha fazla bunu bilen çok kişi vardır. İspanya Avrupa'da dünya şampiyonu olan bir futbol takımı var İspanya'nın. Evet. E, İspanya e, ve Dünya Kupası elemeleri e, başladı. Cuma günü İspanya'nın e, Bielorusya'da e, Bielorusya milli takımıyla maçı vardı. E, bu Cuma günkü maçı İspanyol televizyonları naklen yayınlayamadılar. Yani İspanyol milli takımının maçı İspanya'da naklen yayınlanmadı. Bu herhangi bir milli takımda değil aynı zamanda. Evet. Yayınlanamamasının nedeni e, bu yayın haklarını elinde tutan e, firma, Spotify galiba, bir buçuk milyon avro istemiş e, yayın hakkı için e, e, ve reklam gelirleri yüzde 60 civarında düşmüş olan e, televizyonlar da bunu e, ödeyemeyiz demişler. E, Cuma akşamı Bielorusya saat 20'de maç varmış, 22'de değil. İspanya'da 20 prime time değilmiş, 22'ymiş prime time bütün bu nedenlerle yeteri kadar da reklam alamayacağız. Zaten reklam bilgileri elimize düştü deyince İspanya milli takımının e, maçı İspanya'da, yurt dışındaki maçı İspanya'da yayımlanmadı. Canlı olarak. Bilginç. Bu bence çok anlamlı. Evet. Dünya şampiyonundan bahsediyoruz ve Avrupa. Hem Avrupa hem dünya şampiyonu olan bir milli takımdan bahsediyoruz. Ee, Diğer taraftan yurt içindeki maçların e, milli maçların e, yayın hakkına sahip olan televizyon kanalı TVE, e, o da e, gelecek sene yıllık bunun 43 milyon avroya tutan yıllık ödeme bedelini karşılayamayacağını ilan etti. Bu vesileyle öğrendim ki İspanyol futbol kulüplerinin sosyal sigorta e, kurumuna İspanyol sosyal sigorta kurumuna Toplam borcu 750 milyon avro. Evet. Ve ödeyemiyorlar. Ve e, bazı gözlemciler e, İspanya'da inşaat balonundan sonra futbol balonunun patlamaya başladığını söylemeye başladılar. Bir futbol balonu olduğunu ve çok büyük paralarla çok büyük e, bir... Değer şişmesi yaşandığını ama artık bunun karşılığının toplumda olmadığı için de e, futbol kulüplerinin çok büyük sıkıntıya düştüğünü özellikle Barcelona ve Real Madrid dışındakilerin çok büyük sıkıntıya düştüğünü çünkü Barcelona ve Real Madrid e, kendi e, televizyon anlaşmalarını tek başlarına ayrı yapıyorlar. Evet, bunu o, Alp ile Ulaga ile defalarca konuştuğumuz evet. çok önemli bir meseledir bu evet. Evet yani 140 milyon avro geçen sene her, biri, her iki kulüp 140'ar milyon avro almışlar televizyonlardan. Ee, hemen arkasından gelen üçüncü gelen e, kulübün aldığı ise 50 milyon avroyu geçmiyor. Çoğu kulüpte 10-15 milyon avro ile yetinmek zorunda. Yani bir de böyle bir hem bir balon var futbol balonu var hem de çok eşitsiz çok büyük bir eşitsizliğin olduğu bir yerde futbol balonu var. E, dolayısıyla e, İspanya'nın e, e, toplumsal gerginliğini e, yansıdığı e, alan Tabii ki sadece futbol değil çok e, daha çok bir eski göz bir şeydir denemez diye bunu söyledim esas tabi e, ciddi biçimde yoksulluk e, ortaya çıkmış durumda İspanya'da e, yaşlı insanlarda e, özellikle kentlerde yaşlarda vahim değil İspanya'da halbuki İtalya'nın devlet borcu kamu borcu İspanyadan daha, daha yüksek daha fazla evet evet ama e, durum şimdilik İspanya'da karar vahim değil e, ama orada da e, bu krizden nasıl çıkılacağına dair e, soru işaretleri e, görülüyor Yunanistan'a gelince e, Yunanistan'da e, işte Merkel'in ziyareti sırasında e, Büyük gösteriler yapılmaya falan çalışıldı Merkel biraz daha yumuşak bir mesaj verdi biraz ama görevli olarak yumuşak bir mesaj verdi bütün tartışma bu bir buçuk sene önce imzalanan Allah bir sene önce imzalanan anlaşma Avrupa Birliği ve özellikle Avrupa Merkez Bankası ve ile olan anlaşma da bazı esnemeler yapıp bunu Birkaç seneye daha fazla birkaç seneye yayarak götürüp götüre, götürme talebi ve bunun karşısında Almanya'nın biz e, daha fazla size eğer bedelini ödemezseniz daha fazla size yardım yapmayız demeleri. Şimdi kağıt üzerinde diyeceksiniz ki Almanlar hem parayı veriyorlar e, doğal olarak da e, evet. karşı tarafın e, bunun bedelini ödemesini e, istiyorlar diyeceksiniz ama... Şöyle bir şey de ciddi biçimde Almanların düşünmesi lazım ki bir, bir kısım Alman iktisatçı ve sosyal demokratlar bunu dile getiriyorlar. Almanya'nın e, başarısı büyük ölçüde Avrupa içindeki ihracatına bağlı. Yani Yunanistan'ın, İspanya'nın e, dış ticaret açığı Almanya'nın e, dış ticaret fazlasını sağlayan bir yolcu. Ve Yunanistan, İspanya çökerse Almanya'nın ayakta durması pek kolay olmaz. Bu da birincisi. ikincisi bu çok sıkı bütçe politikası aynı zamanda bir krizden çıkışı da çok daha zorlaştıran bir olgu. Yani kriz döneminde sıkı bütçe politikası uygulamayının bedelini İngiltere 1920'lerde çok ağır ödedi. Amerika 1929 32 arasında çok ağır ödedi. Ama e, bu böyle bir e, Almanya'nın diğer Güney Avrupa ülkelerine bir kibirli e, bakışı var. Bu biraz işte onlar tembeldir, verimsizdir. Biz üretiyoruz, onlar harcıyorlar. Biz karıncayız, onlar olsun böceği e, türünden bir bakışı var. Tabi bu Alm Avrupa Birliği açısından da ciddi bir karşılıklı güven sorunu gündeme getiriyor Yunanistan'ın Kasım ayında Avrupa Birliği'nin yeni borçlanma dilimini açmaması durumunda Yunanistan'da ciddi bir borç yani devletlerin ödemelerini yapamayacak durumda olması söz konusu çok ilginç Almanya'nın tavrından daha esnek bir tavrı savunuyor şu anda IMF. Evet. Ee, ve Yunanistan'la ilgili daha e, zamana yayılmasını e, kemer sıkma politikasını savunuyor. E, bütün bu çerçevede baktığımızda da e, Avrupa'nın bu manzarasına baktığımızda, kriz manzarasına baktığımızda da ki Fransa'da e, kabul edilmese de hükümet, sosyalist parti bunu pek... E, Açıkça kabul etmek istemese de Fransa'da çok ciddi bir e, resesyonun e, eşiğinde hatta girdi bile denebilir e, neredeyse. E, İngiltere resesyonda biliyorsunuz iki, iki e, çeyrekten beri e, İngiltere'de büyüme eksi e, durumda. E, yani genel tablo e, iç açıcı değil. Ve bunun düzeleceğine dair de fazla bir e, görüntü de ortada yok. Gerçekten bunun e, çok ciddi bir verimlilik e, şoku e, olduğu ve e, yaşlanan bir nüfus e, tüketmeyen bir nüfus yani bir Türkiye'deki sorunla tam tersi diyebileceğim e, e, cepheleri var. Türkiye'de e, aşırı tüketen ve yeteri kadar tasarruf etmeyen bir nüfus yapısı var veya toplum yapısı var. E, buna karşılık e, Avrupa'da ise özellikle Yunan e, için artık bunu söylemek mümkün değil tabii ama Almanya, İngiltere, Fransa için e, tüketmeyen, tasarruf eden, gelecekten endişe ettiği için e, tasarrufta bulunan Tüketmeyen bir toplum yapısı var. Japonya'nın 20 yıldan beri çektiği 20-25 yıldan beri çektiği sıkıntı e, bu aynı zamanda. <gülüyor> ve, diyeceksiniz ki tüketmemek de bir evrendir ve belki de dünyada bu e, sadece tüketerek e, büyümek ve tüketerek e, refah e, ilgisiyonuna sahip olmaktan belki kurtulacak diyeceksiniz. Tam öyle değil çünkü aynı zamanda bu tüketmeden oluşan e, Tasarruf, bir aşırı likidite e, oluşturup bu sefer Türkiye, Brezilya gibi ülkelere e, harıları para olarak geliyor ve bu sefer de Brezilya, neyin, şimdi bu kadar fazla para geliyor, realin değeri artıyor. Biz bu sefer komple verimliliğimizi kaybediyoruz. Bu, bu, bu zengin ülkelerin parası başımıza bela oldu demeye başladılar. Ne kadar garip değil? Dünya tersine döndü. Evet, Tabii bunun bambaşka bir yani gezegen üzerindeki yüklenme boyutu da apayrı bir tartışma konusu. Onu daha sonra mutlaka ele almak. Evet, onu ayrıca, ayrıca daha baş, başka ele almak lazım. Bu Bunun siyasi sonuçlarına gelirsek, bu durumun siyasi sonuçlarına gelirsek... Tabii bu Avrupa Birliği açısından çok ciddi sonuçları var. Tartışmalar Avrupa Birliği'nde giderek daha fazla iki Avrupa, iki Avrupa Birliği olusunun daha çıplak biçimde ortaya çıkarttı. Bir tanesi Avro bölgesinin içinde olduğu, yani Avro bölgesi dediğimiz 17 ülkeden oluşan bölge belki bunun içinden olabilir ama avladan çıkmak çok zor. çıkışı çok e, konuşması çok e, etkileyiciydi. E, onu ayrıca ele alırız. Ama e, muhafazakar Parti e, Kongresi'nde ise e, çok ciddi biçimde e, birincisi e, İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğini referanduma götürme önerisi tartışıldı. Hı hı. E, i̇kincisi kuşturulan e, yuvarlak masalardan bir tanesi Avrupa Birliği'nden çıkmak ne demektir? Bedeli nedir? Yöntemi nedir? E, getirisi götürüsü nedir konusuydu. Şimdi İngiltere gibi ülke Avrupa Birliği'nden muhafazakarlar, yorun biliyorsunuz Avrupa üyeliğine hep daha e, septiktiler, daha e, şüpheci yaklaşmış Hem çıkanın e, temasını işleyen ve biliyorsunuz e, bu temayı işleyen bir parti kuruldu. İngiltere Bağımsız İngiltere Partisi. E, seçimlerde de e, muhafazakarları e, zorluyorlar. bağımsızlıkçılığı daha, daha fazla gündeme getiriyor. İskoçya önümüzdeki yıl, 2014 yılında daha çok İskoçya, İngiltere'den bağımsızlığını referanduma götürme ihtimali var. Böyle bir konuyu referanduma götürme ihtimali var. Bunun çok gerçekçi olmadığını ve böyle bir ihtimalin günlerde kalmasının Böyle bir ihtimalin gündeme gelmesinden daha fazla İskoçların tercih ettiği dair bir izlenim var doğrusu bunu söylemek gerekirse. Ee, diğer taraftan İspanya'da Katalanlar başta olmak üzere bu sefer baskılar ama esas olarak Katalanlar başta olmak üzere daha ee, yani federalizmin daha ileri bir aşamasına neredeyse bir konfederal yapıya geçmek özellikle vergi ee, Basklar ve katalanlar itibarenin en zengin bölgeleri. Biraz bir zengin ayrılıkçılığı, bencilliği de hissediliyor burada tabii. Biz e, verdiğimiz vergi kadar hizmet istiyoruz. Hani biliyorsunuz Margaret Thatcher, Avrupa Birliği e, ortak e, politikası, ortak kazası oluşturulduğunda ben verdiğim kadar isterim deyip bir istisnai e, katılım indirimi maliyeti indirimi almıştı zamanında Kâra İngiltere bunu almaya devam ediyor. Vergin evet, vergi de... kadar karşılığını B... isterim. Evet, baskın Oran da yazmıştı son Ağustos'ta ve Eurodika 2'deki yazısında bu Katalan du durumunu. Evet. evet. Ee, Avrupa Birliği bu böyledir bir e, cümel içinde ve e, buradan büyük ihtimalle bir e, daha farklı bir Avrupa Birliği çıkacak. Yani bir kısmının daha entegre olduğu ama işte burada tabular var. Federasyon lafının e, Fransa'da örneğin çok Avrupa bir federal yapıya kavuşması konusunda Fransız kamuoyunda, Fransız sağında hatta Fransız solunda e, ciddi e, dirençler var. E, diğer taraftan şu ortamda bir federasyonun, Almanya'nın çok büyük gücüne e, ve hakimiyetine e, neden olacağından endişe edenler var. Ama e, adım adım da Avro bölgesinde iktisadi entegrasyonu aşan, e, iktisat politikaları entegrasyonuna yavaş yavaş başlayan bir e, gidişat kaçırılmaz olarak var. Çünkü zaten Avro'nun en büyük zaafı e, arkasında bir e, siyasal güç olmadan, para e, oluşmasıydı. Bir irade, siyasal irade güç olmadan yavaş yavaş o oluşmaya başlıyor. Ve İngilizler bir taraftan e, Avrupa Birliği'nin e, Avrupa'nın e, güçlenmesini, bu çerçevede güçlenmesini isterlerken diğer taraftan da Avrupa'nın herhangi bir daha fazla bir entegre bütçeye sahip olmasına da karşı da çok ciddi tepki gösteriyorlar. Bu çerçevede kanonun biz e, kemerlerimizi sıkarken Avrupa Birliği'ne daha fazla para istemeleri bizim e, bir e, utanç resizidir gibi falan çok radikal eleştirilerde bulundu. E, durum Avrupa ile ilgili bu fakat Avrupa Birliği'nin e, diğer taraftan e, siyasal değerlendirmelerinin e, değerinin e, pek e, azalmadığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu, Avrupa Komisyonu ilerleme raporunun Türkiye'de e, sembolik olarak e, çöpe atılması Evet. Ee, ve yani hem de bunu bir anayasa mahke, e, anayasa komisyonu başkanının yapması bir anayasa hukuku profesörünün rezil çöpe atılacak bir rapor çöp yok ama aşağı atıyorum deyip raporu elinden canlı yayında bir televizyon programında atmış elinde. evet e, o anayasa profesörünün daha önce de benzer e, şov gösterileri vardır peki çok fazla konuştuğunda insana e, aklın dibinin çok çabuk ortaya çıkartan bir kişilik yapısı var gibi geliyor bana. Çok fazla konuşunca aklının dibi çabuk gözüküyor gibi geliyor. E, maalesef Türkiye'de de böyle bir e, ortam var. Halbuki e, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin bu e, sorunu e, çerçevesinde... E, Başka tür bir Avrupa Birliği ilişkilerini gerekirse oluşturma imkanı vardı. Ama e, Alem Namasur'un e, sen de hatırlattın. Evet. E, <gülüyor> Frantız, e, <gülüyor> Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu Başkanı. Evet. Alem Namasur. <gülüyor> e, böyle bir algıyı dile getiriyor ki e, kendi görüşü zannediyorum aynı zamanda. Bu algı e, ikili bir algı. Bir taraftan e, kamuoyu yoklamalarına bakıldığında e, Türkiye'nin üyeliğini e, bugün e, kabul eden yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'yi olmasını Fransa'da, Almanya'da e, isteyenlerin oranında ciddi bir artış var. Bir taraftan kamu e, seviyesi, kamu e, toplum seviyesinde. Ama diğer taraftan siyatistiler zaten başımızda bu kadar iş var bile Türkiye gibi bir sorunun bu e, sorun yumağının içine atmayalım e, bahanesiyle e, her şeyi ertelemeyi tercih ediyorlar. Türkiye'nin de bugünkü tavrı benzer bir durumda. Dolayısıyla bu sefer belki Avrupa Birliği de anlaşma, e, bu konuda anlaşıyorlar şu onlar. Evet. Her konuda da ters çıkmıyorlar anladığı Anlaşma Anlaşmama konusunda anlaşıyorlar evet. Evet abi, bu da bir anlaşma. <gülüyor> evet evet şey. doğru. Evet, hiç içerici görünmüyor durum vallahi ama böyle ne yapalım? Peki çok Hayır. teşekkür ederiz. İyi günler. Ahmet İnselli, Ufuk Turu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için